tefsir dersimizde selamun aleyküm tekrar e, bugünkü dersimizde 155 ve 161 arasında e, konuları tekrar e, ele alacağız. Çünkü burada e, tarihi mühim olaylar, tartışmalar, dinin temel tartışmaları e, konu edildiği için <gülüyor> özellikle bu ayetleri şöyle bahsediyoruz. bir hatırlayalım. 156'da, 155'te önceden geçmişti. Bunlardan 156'da da 155-156'da da manasını vermiştik. Burada geçenleri şöyle özetle, yani 160-61'e kadar geçecek olan ayetlerle ilgili bir bilgi verelim. Ondan sonra bir e, e, özet halinde açıklamalarda bulunacağız. <gülüyor> Bunları genellikle çeşitli tefsirlerden ve e, Türkiye'de Diyanet Partili'nden de takip edebilirsiniz. Mühim bazı e, konuları ele alalım. Birinci ayette verdikleri sağlam sözü bozmalarından Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden peygamberleri <gülüyor> haksız yere öldürmelerinden ve Kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir. Tam aksine inkârları sebebiyle Allah onların kalbini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar. Yani bir taraftan e, duymadığı ilgi e, göstermedikleri için e, ilgi göstermek istemedikleri için ceza durumuna düşmüşlerdir. <Gülüyor> evet Bu e, ayet-i kerimeden sonra 155'te de özet tekrar edip daha sonra açıklamaya geçeceğiz. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Bu ayetler önceden önceki derste vermiştik. Şöyle hafiften bir hatırlamaya çalışıyoruz. <gülüyor> İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalpleri mühürledik. Bunların kalplerini mühürledik. Yani e, bu bir yalandı, doğru değildi. E, onun için bu yalanın cezası olarak onlara bu cezayı verdik. <gülüyor> Yukarıda e, doğruya karşı kalplerinin mühürlü olduğunu söylemelerinin cezası. Burada da yalan söylemiş olmalarının cezası olarak. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Öncelikle öldürülmedi. Bu ayet-i kerime kesin belirtilmiştir. Yani Nisa 106'da ve ma kateluhu ve ma salabuhu velakin şubbihe ayet-i kerimesi kesin bir şekilde <gülüyor> açıklanmıştır. onun için bir kişi kalkıp öldürüldü. İsa Aleyhisselam derse Kur'an'ı yalanlamış olur. Veyahut da çarmıha gerildi, dedik, gerildi ve bu gerilenin de İsa Aleyhisselam olduğunu söylediği anda Kur'an'ı yalanlamış olur. Bu açıdan dikkat etmek lazım konuştuğumuz kelimelere. <gülüyor> Oysa diyor onu öldürmediler ve asmadılar fakat onlara öyle gösterildi. Öyle gibi gösterildi. Onun hakkında Kendi aralarında da anlaşmazlığa düştüler. E, bu konuda kesin e, bir bilgi yok e, ve şüphesiz bir e, efendim, şüphe içerisindedirler. Onlar kendileri dahi, orada şahit olanlar dahi neydi, nasıldı falan bu e, şüphe içerisine düştüler. O hiçbir bilgiler de yoktur, sadece zanna dayanan sözleri vardır. 156 ve 157'de de fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahiptir. Tabii ki burada Allah kendisi derken, kendi indi de indi derken gökyüzü müdür? Yoksa bir yerde onu görünmez yerde korumuş mudur? Burası açıktır. O açıdan bunun üzerine daha sonra bu, bu konuda alimlerin neler söylediği ile ilgili özet açıklamalarda yazılıyor. Ee, efendim kitaplarda ne varsa onu paylaşacağız. Bu açıdan öncelikle önceden çalışmış bu hususta yorumlar, tefsirler ne şekildeyse onu bildikten sonra ona ilaveten bir bilgi belki ortaya koyabiliriz. Yoksa konuyla ilgili önceden geçen tefsirlerde ne geçiyor ne geçmiyor. Bunlara zahmet göstermeden ulu orta kelimelerle oynamak e, kendi kafasına manalara ulaştırabilir ama O kişinin için tehlikelidir, o kişiyi takip eden insanlara da tehlike arz eder, onun için bu yanlış olur. Biz böyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce bize kadar gelen bütün bilgilerin kaynaklarıyla öğrenmeye, bunu aktarmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Biz şu, burada alimlerin şunu tespit ettiğini gördük. Yani onu kendisine kaldırdı, yükseltti manasında, bu Kur'an'da var. Ben rafa'ahu allahu ileyhi ve kane allahu azizen <gülüyor> hakime. Bu ayet o kendisine kaldırdı, yükseltti manası. Ama güve yükselme manası yok. Buradaki e, o kelimesiyle ilgili bedenle birlikte bir yükselişten bahsettiği anlaşılıyor. E, çünkü olay tamamen bedensel bir olay. E, ve dolayısıyla... Bunu belki onların gözüne göstermedi, görünmez bir halde kaldı. Daha sonra e, efendim e, yine kendi havarilerle gizliden buluştuğu söz konusu da bu mananın içerisinde e, bulunabilir. Buna da aykırı değil. Şimdi fakat Allah onu, yani 156 ve 157'de onu kendisine yükselmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahipti. 158'de de Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa Aleyhisselam'a iman edecek olmasın. Kıyamet günü o İsa Aleyhisselam onların aleyhine şahitlik edecektir, şahit olacaktır. Yani her peygamber, Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği gibi Rabbimizin, her peygamber o ümmetin şahididir. İsa Aleyhisselam da o ümmetin lehine ya da aleyhine şahitlik yapacaktır. Kimilerin lehine, kimilerin de aleyhine şahitlik yapacaktır. ve bu durumdadır. 159. ayet-i kerimede 159'da ve biz zulmün minel-ladina hadu harramna aleyhim tayyibati uhillet tayyibatin uhillet lehum ve saddiman sabila kethiran Allah'ın yolundan yüz çevirmiş olmaları kendilerine helal kılınanları kendi kafaları ve isteklerinden efendim helal helal kılmış olmaları helalları haram kılmış olmaları yüzünden Yahudilerin birçoğu Bir, da bir kısmı kendilerine zulüm eden bir kısmından bahsediyor. Yahudilerin yaptıkları zulüm birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz alıp vermeleri, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldıkları sebebiyle Allah İnkar edenlere de acı bir azap hazırlıyor. Burada bu ayet kerime iki e, ayetin maali olarak böyle geçmiş. Önce, oradaki riba kelimesi daha sonraki yani 161. ayet-i kerimede geçiyor. Onu da okuyalım. Ve ve akhtihimin riba ve gadinuhu anhu ve eklihim envâülen <gülüyor> nasi bil batıl. Burası. Ya burada da riba e, alıp verişi tamam haram ama bir şey olmaz yapın şeklinde. Zibahi kendi aralarında helal yapmış, uygulamadı. Zibahi e, yapmış olmaları Allah'ın bu e, Yahudileri sevmemesinin sebeptir. Onların hakkında böyle konuşmasının sebebi de budur. Ve Allah onlara insanların yetimlerin mallarını haksız yere, batıl yere, efendim, haram e, usul üsluplarla şekilde yenmiş olmasını da e, Yahudilerin kötülenmesinin sebebi olarak onların cehenneme gitmesini sebebi olarak gösteriyor. Bu günahlar yüzünden, yukarıdan beri saydı, yaklaşık 5-10 tane günah türünde bahsetti. Bunlar yüzünden وَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا Biz onlara bu grup insanlara azab-ı elim, elem veren, azap hazırladık, oraya gidecekler. Bu karşılıksız kalmayacak, cezasız kalmayacak ayet-i kerimesi. Şimdi yukarıdan yani 159'dan ya da 156'dan daha doğrusu 155'ten de alarak konu İsa Aleyhisselam'ın son durumu ile ilgilidir. İsa Aleyhisselam'a yaptıkları iftira veya onun onu efendim, tehlikeli durumda hem doğuşundan başlayarak Yahudilerin ona yaklaşım tarzları bundan önceki ayet-i kerimelerde anlatıldı. Şimdi bu ayet-i kerimeler ise yaklaşık 4-5 tane ayet-i kerime özet olarak İsa Aleyhisselam'ın son durumu, tartışmalıdır. Öldü mü, öldürüldü mü, çarnıha gerildi mi, gerilmedi mi? Gibi soruları cevap veren ayet-i kerimedir. Buradan çıkan hüküm özetle çarmıha e, gerilmemiş olması, ölmemiş olması ve göğe e, efendim, çekilip çekilmedi, tartışılmış bunu göreceğiz biraz sonra. Ancak e, oradaki insanların görmeyeceği bir yerde Allah'ın onu koruduğu, yükselttiği e, Efendim anlatılıyor. Buradaki bel-rafa'ahullahu ileyhi kelimesinin kendisine Ee, yükseltildi ifadesi vardır. Burada gök kelimesi geçmediği için tartışmaya açık bir ifade diye görülmekte tepsil sahipleri tarafından. Biz şimdi bunun üzerinde daha doğrusu biraz Efendim e, rivayetleri şöyle kitapta geçen şekilde biraz anlatmaya çalışalım. Evet az önce yaptığım bu açıklamadan bunun üzerine açıklamadan e, Şöyle kitapların bazılarında efendim e, bu konuyla ilgili geçen e, ibareleri veyahut da tefsirleri aktaralım. Bu açıdan da inşallah yararlı olur diyorum. <gülüyor> Hz. İsa'ya yönelik ihanet e, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde anlatılıyor. Bunlar arasında Ali İmran 55'te de anlatılıyor. Hz. İsa'nın vefat ettirilmesi ve Allah nezdinde kaldırılmış olması konusu aynı zamanda Ali 155 Ali Evet 55'te de geçiyor. Oraya da bakmak lazım. Ancak orada da bu vefatın ve kaldırılma olayın nasıl ve ne zaman olduğu konusunda açık bir ifade Efendim bulunmamaktadır. Burada açık olarak ifade edilen husus ise Hz. İsa'nın Yahudiler tarafından katledilmediği ve aşağıda açıklanacağı gibi e, Hz. İsa aleyhisselam üzerinde gerçekleşmediği, ölümün gerçekleşmediği yani o yok yok edilmedi. <gülüyor> Bu konuda İsa aleyhisselamın e, gelen incinin çeşitli nüshalarında, Matan 26-28'de, Markus'da 14-16'da Luka 22-24'de, Yuhanna 19-21'de Olayın detaylarıyla ilgili çeşitli birbirine tezat olan bilgiler de verilmiştir. Hz. İsa'nın akıbeti o kitaplarda ortak bakıldığında 12 haberden biri olan Yahuda başkahine gidip para karşılığında onu kendilerine teslim edilebileceğini söyledi. Yahuda 30 gümüş verdiler. İsa Aleyhisselam yerini onlara haber verdi. gelip yakaladılar, çarmaha geldiler. Burada ruhunu teslim etti. Bu şekilde yazılıyor. Tabileri onu alıp bir kabre gömdüler. Bilahare kabre geldikleri üzerinde bir taşın kaldırılmış kabrin içinin de boş olduğunu görmüşlerdir. İsa diriltilmiş, kıyam etmiş bazı şakitleri bu gördüğü e, olayı böyle yorumlanmışlardır. Demek ki öncelikle e, onlar da Tekrar dirilme olayı, ölüp kabirden geri dirilip daha sonra havarileriyle birlikte görüştüğü ve onlarla konuştuğu, toplandığı şeklinde, toplantı yaptığı şeklinde. Tabii ki özellikle şu konudan İslam'ın verdiği bilgiyle de aynı uyuyor. O nedir? İsa Aleyhisselam'ın -e çarmıha gerilmediği, ikincisi çarmıha gerilmiş olan kişinin bir başkası olduğu. Ve çarmıha gerilen başka kişinin de efendim, e, orada kabrinde tekrar girip bulunamadığı şeklinde. Ama İsa Aleyhisselam'ın benzetilen o kişinin daha sonra arayıp kendi aralarında da bunu bulamadılar. Bu kimdi? Efendim nereye gitti? Bizim e, işte e, o kişiyi kendi aralarında da bulamadılar. İsa Aleyhisselam'ın daha sonra tekrar dirildiğini görünce, Şeytan oradaki birkaç kalbi bozuk olanlara dedi, bak Allah'tır dedi. Eğer Allah olmasaydı dirilemezdi. O işte artık sizin ilahınızdır diye orada birkaç kişiyi böyle kandırdı. Ondan sonra e, Hristiyanlar e, İsa'nın Allah'ın bir parçası, ailesinden bir parçası şeklinde inanmaya başladılar. Bu inançların hepsi ondan sonra şeytanın iğva ve vesvesiyle e, tahrife yeltendiler. Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Barnaba'ya ait bazı bilgiler bu İncil konsüllerinde oluşturulan ve daha çok Pavlos'un etkisinde kalan resmi Hristiyanlığa aykırı düştüğü için yasaklanmış olan bazı bilgilerde ise tamamen Kur'an'a uygun bir şekilde bilgi verilmektedir. Evet, Hz. İsa'nın benzetilmiş ve çarmıha gerilerek katledilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ifade budur. Yani çarmıha gerilerek katledilme, katledilmemiştir. Çarmıha gerilme olayını Kur'an-ı Kerim'de göremiyoruz. Hz. İsa'nın çarmıha gerilip öldürülmüş olduğu Kur'an-ı Kerim'de kabul edilmiyor. Onu kesin olarak öldürmediler cümlesini de iki şekilde anlamak mümkündür. Bir, onu öldürdüklerini iddia edenler bu konuda kesin bilgiye sahip değiller. Bu anlayış teşbihin ikinci manasını teyit etmektedir. İkinci, onu öldür, öldüremedikleri kesindir. Bu anlayış da teşbihin birinin diğerine benzetme anlamına desteklemektedir. Yani orada eğer birisi öldürüldüyse, O öldürülen kişi İsa Aleyhisselam değildi, manası çıkar. Tabari'de İbni Kesir gibi tefsirlerde uzun uzadıya yer verilen bu rivayetleri, Müslümanlar arasında yaygın olan inancı göre Hazreti İsa'nın e, basıldıkları evin tavanında açılan bir delikten göğe çıkarılmıştır rivayeti ya da tefsiri mevcuttur. Burada Bel-Rafahullah'a da bu tefsir tamamen uygundur. Demek ki onlar o anda askerler Roma askerleri bastığında oradan açılan bir delikten İsa Aleyhisselam'ın onların görmeyeceği bir yüksekliğe çekilmiş olduğu anlaşılıyor. Hz. İsa basıldıktan evin tavanında açılan bir deliğe göğe çıkarıldığı maddi olmayan bir semada yeniden geleceği günü beklemektedir. O gün gelince yere inecek. Deccal'ı öldürecek bütün dinlerin nihai bir özeti ve özü olan İslam'a hizmet edecek, yeryüzünün ahlaki yönden İslam edecek diye Tabari'de i̇bn Kesir'de e, İslam kaynaklarında İsa Aleyhisselam'la ilgili geçen e, rivayetler yahut da tefsirler budur. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle böyle bir anlayış için kesin ve ihtimalsiz bir delil olarak kullanılamaz Çünkü gerek burada açıklanan 158. ayetti, gerekse Ali İmran'da açıklanan 55. ayetinde allah Teala onu kendine yükselttiğini, kaldırdığını ifade buyuruyor. Burada semadan söz edilmiyor. Ona kendisine derken burası neresi kendisi, ne şekilde bu konu açıktır. Bu açıdan semaya gidişini biz nereden anlıyoruz? Hadis-i Şerif rivayetlerinden anlıyoruz. Hz. İsa'da diğer peygamberlere nazaran çok farklı mucizeler olduğunu da biliyoruz. Demek ki Allah onu insanların gözünden görmeyeceği bir yerde saklamış ve onu belki de yüksek bir yerde onu korumuş ve insanlar o gün efendim böylece muhafaza etmiş, onlar görememiş, zarar getirememiş olduğunu da anlayabiliriz. Hz. ins'anın bedeniyle beraber göğe yükseldildiği ifadesi e, Kur'an-ı Kerim'de açıktan da bulunmuyor. Aksine 158. ayeti kendilerine yükseltildi, kendisine yükseltildi, kaldırıldı. Ali İmran'da ise seni vefat ettireceğim ve seni nezdimde yükselteceğim buyurulmuştur. Bu iki ayet bir arada mana verdiği zaman ortaya çıkacak sonuç itibariyle onun önce vefat ettirildiği sonra Allah'a götürüldüğü E, şeklinde rivayet eden, e, pardon, tefsir edilen tefsirler var. Ama bunun e, tefsirlerin isabetli midir, değil midir konusu sürekli tartışmalıdır. Çünkü bazı tefsirlerde, hadis, e, rivayet ağırlıklı tefsirlerde bunun doğru olmadığı, yani e, bazı rivayetlerde onun göğe çekildiği ve sonra da ineceği rivayetleri hadis-i şeriflerde neredeyse mütevatır hale gelmiştir. Bu hadis-i şeriflerde mütevatir hale gelen bu hadislerin Efendim bir çırpıda e, göz ardı edilmiş olması da doğru olmaz. Onun için ehl Sünnet alimleri bu hadis rivayetlerinin ışığında burayı tefsir etmişler. Ve göğe çıktıktan sonra ileride yakın bir zamanda, ahirete yakın bir zamanda az önce söylediğimiz gibi geri geleceği konusu tefsir yapılmış hadis-i şeriflere dayanarak. Evet, böylelikle birkaç mühim hususu ortaya koymuş olduk. Yani bazı tefsirlerde şunu görürsek, yani burada e, inme konusu Kur'an-ı Kerim'de sabit midir, değil midir? Birileri kalkıp Kur'an-ı Kerim'de e, geri inmesiyle ilgili bir ayet yok dediği zaman, hemen hafalanmamak Kur'an'da olmadıysa, o zaman ehli sünnet alimler nereden buldular, nereden söylediler inme olayını, İsa Aleyhisselam yer üzerine, tekrar geri inme olayı nereden buldular? Hadis-i Şerif. Bu konuda hadis-i şeriflere baktığımızda da yine İsa Aleyhisselam ineceği ile ilgili, kıyamet alameti ile ilgili gerçekten bir düzüne hadis-i şeriflere rastlıyoruz. Az önce bir tanesi burada da tefsir sahipleri e, dile getirdi ve birlikte sizlerle birlikte onu da paylaştık. Bu kadarıyla yetinelim inşallah. Eee Bundan sonraki ayet-i kerimeye geçiyoruz. Yani 161. ayet-i kerimeyi okuduk. 162. ayet-i kerime de eee şöyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin er-rasihuna fil ilmi minhum vel mu'minuna mu'minlerden ve İlimde ruska ermiş. ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler. Yu'minuna bima unzile ileyke. Sana inen, inzal olunan kitaba vahye inanırlar. Müminler ve e, ilimde ruska ermiş insanlar derken bu farklı şeylerden bahsediyor. Evet, farklı şey. Yani önceki kitap kültürü olanlar, vahiy kültürü olanlar, din kültürüne sahip olanlar bunlar rasihun diye geçiyor. Buradaki rasihun cümlesi içerisinde hahamlar, efendim papazlar, onların büyükleri, vicdanlı olanları bilirler ki diyor. Sana gelen ayette vahiy özelliği var. Sana gelen kitapta Allah'ın Allah'tan geldiği ve vahiy özelliği ve insan sözünün olmadığını belirten alametler var. Onlar bunu doğrular ve bilirler. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Senden önceki e, inen kitaplara da, vahye de inanırlar. O peygamberlere inanan insanla bilirler ki sana gelen de o peygamberlere gelen Cibril'di ve getirdikleri de Allah'ın kelamıydı. وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاتِ Zekatını verirler. namazını kılanlar vel mu'minune billahi vel yevmil ahire ahiret hesap kitap ve sorumluluk taşıyan bu insanlar Allah'a inanan insanlar bunlar hepsi e, bilirler bilirler ne yaparlar efendim sana gelen vahyi inkar etmezdir sana gelen vahyi niye inkar etmez de çünkü bir gün Allah huzuruna çıkacaklar Allah'a inanıyorlar ve Allah hesap kitap soracak Neden benim size gönderdiğim peygamberimin efendim söylediklerine inanmadınız? Onu kabul etmediniz diye sorguya çeker. İnanan insanlar için, namaz kılan, zekat veren insanlar için ise sen utihim ecrema Bu imanlarının ve ibadetlerinin, zekat vermiş olmalarının karşılığını elbette biz ecri azim ile büyük bir ecirle mükafatlandıracağız. Ahiret gününe inananlar işte var ya diyor işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Cenab-ı Hak bizleri o ahiret inancıyla gerçek manada iman eden müminlerden elesin sevgili kardeşim Tartışma olan konular üzerinden e, fazlaca birbiriyle tartışmak imanımızı çoğaltmaz. Mümin kardeşlerimizin arasında sevgi muhabbet çoğalmaz. O zaman ne yapacağız? Bunlardan kaçınacağız. Elbette Kur'an-ı Kerim'in birçok şeyi üzerine araştırmak, tefsir ehli, bu işin ehli olanlardan bununla ilgilenecek, bizi anlatacaklar. Ama önüne gelen kişi Kur'an ile ehilmiş gibi, Kur'an'ı anlatabilirmiş gibi, Efendim bunun üzerinden tartışma yapabilirmiş gibi şekilde uğraşan bu insanların zamanla kendilerinin Kur'an'a olan sevgisi, Müslüman'a olan sevgisinin azaldığını ve fitneye düştüklerini görüyoruz. Şeytan böylelikle Kur'an ile onları aldatır. Din ile onları aldatır ve birbirlerine düşman ederse işte o zaman biz kaybederiz sevgili kardeşlerim. 163. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim İnnâ evhaynâ ileyke kemâ evhaynâ ilâ nûh'in ve nebiyyine min ba'dihi Evet, Nuh ve nuhtan sonra gelen peygamberlere vahy ettiğimiz gibi biz de sana vahy ettik. <gülüyor> e ve vahayna ila İbrahim. İbrahim'e de vahy ettik ve İsmail'e İsmail'e de ve İshaka İshaka'da. Biliyorsunuz İsmail ile İshak Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in efendim oğullarıdır. Birisi e, Hacer validemizden İsmail Aleyhisselam Hacer validemizden e, efendim İshak Aleyhisselam da sah sah sahra efendimizle. E, Bunlar her hepsi de Hazreti İbrahim'in çocuklarıdır. İshak Aleyhisselam'dan sonra Yakup ve onun çocukları, diğer peygamberler İsa Aleyhisselam, Eyüp aleyhisselam, aleyhisselam, aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'a kadar bu onların içerisinden oluşan 12 tane farklı efendim Yahudi ve İsrail oğullarının geldiğini biliyoruz. Son onlarda gelen peygamberler de bildiğimiz kadarıyla İsa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam ile Peygamberimiz Aleyhisselatü arasında da her ne kadar bazı efendim e, İsa Aleyhisselam'a bağlı diğer peygamberler gelse de biz esas olarak İsa Aleyhisselam'ı alıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de onların ismi geçmiyor. Evet, burada İsmail Aleyhisselam'dan sonra kim geliyor? İsmail Aleyhisselam'dan sonra da Hz Muhammed Sanallahu Aleyhisselam Efendimiz son peygamber olarak. Burada bu, bu isimden geçtiği için biz artık e, söz konusu olan ayetlerin dışında ismi geçmeyen peygamberlere ne yapamıyoruz? E, varsa da geçmiş ise de başka tarihi kitaplarda İslam tarihinde şurada burada görsek de bir delil olarak alamıyoruz. Kur'an'daki varsa bir peygamberin ismi o peygamberdir diye inanmaya mecburuz. Kimin ismi geçti? Nuh aleyhisselam. Kim ismi geçti? İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakub aleyhisselam. aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselam. Evet. Vateyna Davud zebura, Davud'a da Zebur verdik. Zebur. Evet. Ee, yukarıda ayet-i kerimede peygamberimize gelen vahyi Nuh'a ilişik bir benzetme yaptı. Yani Nuh'a verdiğimiz e, vahiy, vahiy gibi ve diğer ondan sonraki gelen diye. Aslında Nuh Aleyhisselam bütün insanlığın babasıdır. Burada asaleten yani Peygamberimizin peygamberliğini çok asıl ve çok asalete sahip olduğunu övmek için anlatmak için bize Nuh Aleyhisselam'ı teberrüken söylüyor. Yani Nuh Aleyhisselam bütün insanlığın Bütün tartışmam. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen İsmail Aleyhisselam kanalıyla İshak Aleyhisselam ve onun çocuklarının arasında hep bir yarışma olmuştur. Ta İshak Aleyhisselam ile İshak Aleyhisselam zamanında da olmuş. Ondan sonra da olmuştur. Hala de böyle devam ediyor. Ama burada işi ta başa götürüyor. Yani neredeyse Adem Aleyhisselam'ı götürecek. Nuh Aleyhisselam'ı söylüyor. Bu çok ilginç. Bu bakış açısından hiç ben yani şu an için içinden geldiği gibi söylüyorum. Ayet-i Görünce böyle bir dikkatimi buraya çektim. Yani Nuh Aleyhisselam'ı niye ele almış, ona benzetme yapmış? İbrahim Aleyhisselam'a benzetme yapmadan Nuh Aleyhisselam daha hepsinin babası, bütün insanlığı ikinci babası. Demek ki o kadar asıl, o kadar büyük bir ehemmiyet isteyen bir konu ki ne diyor? Nuh'a da vahy ettiğimiz gibi sana vahiy ettik ve doğru bir vahiydir. Kimse bunu yalanlayamaz. Bu kadar çok açık bir ifade burada. Efendim bu açıdan e, dikkatimizden kaçmasın bu ayet-i kerime. Evet. 164. ayet-i kerime Ve rusulen gad gassasnâhum aleyke min kablû Evet. Ee, yine birçok peygamberler gönderdik. Onlara ettik Onların bir kısmının e, kıssalarını sana anlattık. Önceki geçen Onlardan bir kısmı Rasul, bir kısmı peygamber ve bir kısmının da وَرُسُّلًا لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكُ Bir kısmının hikayesini de sana anlatmadık. Kur'an'da zikretmemiş. Buradan da anlaşılıyor ki, Kur'an'da olmayan, ben peygamberi kabul etmem şeklinde bir cümle yanlıştır. Ama kabul etmeye mecbur değiliz. Çünkü bilemiyoruz. Ama Kur'an'da delili olmadığı için, Biz onun peygamber olup olmadığı konusunda tavakkuf ederiz. Dururuz. Ne evet deriz ne hayır deriz. Çünkü burada açıkta ne diyor burada? Bir takım peygamberlerin kıssalarında size anlatmadık diyor. O zaman belki bazı milletler arasında da peygamberler gelmiş geçmiş olabilir. Onların kıssaları, onlarla ilgili isimleri dahi zikredilmemiş olabilir. Ama birileri şu da peygamberidir dediği zaman efendim bize bir delil sunamazlar. çünkü Kur'an'da yok. Kur'an'da olmadığı için biz onu kabul etmeye mecbur değiliz. Ve kelleme Allah Musa'ya teklima Allah Musa'ya da konuştu. Allah Musa'ya ne yaptı? Doğrudan konuştu. Ee, yukarı ayet kelimelerde konuşmanın vahiy türünden, vahiden bahsederken, ile ilgili kelam ilahinin gelişinden bahsederken burada Allah, Musa ile konuştuğu ifadesi de ayrıca bir önem taşıyor. Musa aleyhisselama ilahi lütuf, ilahi e, bereketin e, kelam efendim, kelim ya da kelam peygamberlerden iki kişiye kullanılıyor. Birisi İsa aleyhisselamdır. Allah onu efendim, annesine e, e, bir kelim olarak verdi şeklinde. Burada da yine Allah'ın kelamı Allah'ı diye. Bu iki kelime, iki peygambere özellikle kullanılmış olduğu Kur'an'da anlatılmıştır. Bu da onlara ilahi bir bahtiyarlıktır. Allah'ın lütfudur, keremidir. Allah'a bağladığımız her türlü güzelliklerde içimizden kıskanlı, kıskançlık gider. Şeytan kalbimize haset koyamaz. Niye böyle yaptı, neden böyle yaptı, olur mu olmaz mı bu gibi tartışmalara yer veriyorsanız, Gidin önce bir abdest alın, niyetinizi düzeltin, sonra Kur'an'ı okuyun. Orada şeytan karışmış demektir. Evet, hikmetini araştırmak için sorarız ama asla kötü neticeye varmayacak şekilde sağlam bir inançla araştırmak lazım. Ve rusulen mübeşşirine ve munzirine Peygamberler gelirken hem mübeşşir hem de munzir olarak geldiler diyor. Yani mübeşşir kimdir? Müjdeliyor. Münzir nedir? Münzir de e, uyarıyor. Hem uyaran, hem müjdeleyen, zamanı gelince de azarlayan bir görevle azarda münzirin içerisinde var. Dolayısıyla e, peygamberler aranızda bu vazifeleri yerine getirirken bu hakka da sahiptir. Buna da saygılı ol. Li-yenku len-nasi alallahi huceten ba'd ar-rusul. Evet. Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Halbuki mükerrem Allah azizen hakime. Niye böyle müjdelemek bir taraftan müjdeliyor, bir taraftan azarlıyor? Çünkü daha sonra hiçbirinin elinde Allah bana bir peygamber gönderseydim ben düzelirdim de, işte sözünü duysaydım ben daha iyi olurdum falan demesin diye, diyemeyecek şekilde Allah'ın huzuruna varınca Hiçbir delili elinde olamayacak ve hiçbir şekilde e, efendim kendisine haksızlık yaptı, yapıldığını söyleyemeyecek. Allah bunu niye böyle yaptı? İşte bunun için. E, niye bizi dünyaya gönderdi? Niye imtihana tabi tuttu? İşte bunun için. Yoksa herkesin kim olduğunu Allah imtihan etmeden de biliyordu. Herkesin kabiliyetini yaratan bilmez mi? Kimin ne olduğunu bilmez mi? Bilir. Ama insanoğlu kendisini bilmez. İnsanoğlu kendisini bilmesi için Cenab-ı Hak ne dedi? İşte bunca peygamberleri gelmesinin sebebi de insanoğlunun kendisini bilmesidir. Allah'ını bulmasıdır. Allah'ını bilmesidir. Ve öbür alemde de varınca işte ben buyum, bütün delillerim budur diyebilecek. Bunu diyorsa yine bahtiyar. Bunu demediği zaman illa ona zorla dedirttirilir. İşte sen bu işi yaptın, sen bu günahları işledin, senin kimliğin budur, senin kaliten budur. al sana bütün delillerin yanında fotoğrafıyla, bilgisiyle hepsi fotoğraf çekilmiş, bilgisi var efendim, saniyeler, saliseler, dakikalar, seneler, aylar, hepsi mevcut. Lakin اللâhu yeşhed bimâ enzele ileyke enzelehu bi'ilmi Allah da şahit sana gelen vahiyonlan vahiy ile ilgili. Evet, o ilmiyle sana gönderdiğini bilmektedir, bilmez olur mu? O kendi ilmiyle sana inzal etti. Cehalet üzere haşa bir vahiy ya da bir kitap olur mu? Olmaz. O zaman Allah bunun kendisini de bu olaya şahit tutuyor. Biz de biliyoruz diyor. Bel Melekler de sana gelen dine, sana gelen vahye, sana gelen kitaba şahitler. Tabii ki insanlardan bir bunu niye söylüyor burada? Yani insanlardan birileri kalkıp seni sorguya çekecekler. Kimileri kabul edecek, kimileri kabul etmeyecek. Dolayısıyla buradaki buradaki bunca Allah'ın, meleklerin, elimde rüsha ermiş efendim, insanların hepsinin bu vahiy kaynağının nasıl oluşuyla ilgili bilgileri var. Bunlar biliyorlar senin kim olduğunu, sana gelen meleğin kim olduğunu, sana gelen vahyin doğru olduğunu bilirler. Allah ve melekleri de buna şahittir. Bu sana gönderişinde de muhakkak bir ilim vardır. Öyleyse sana Allah şahit olarak yeter. Böylece peygamberimizi aleyhissalatü vesselam bu ayet-i kerimede teselli ediyor. Onun için Müslümanlar da buradan örnek çıkarması lazım. Yahu bugün işte niye böyle Müslümanlara niye bu kadar baskı geliyor, niye biz böyleyiz işte şu bu falan. Bu gibi bütün teselli şeytanın ve şeytana kalbini teslim etmiş insanların ağızlarından çıkan bu kimi iftira, kimi yalan, kimi de bizim motive ve efendim, Eee moralimizi bozmak isteyen bu sözlerinin karşılığında bu ayetleri hatırlayalım. Peygamberimize de bunlar böyle yapılmış. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da melekler tarafından, Allah tarafından kendisi korulduğunu ve kendisinin doğruluğuna, kendisine gelen kelam-ı ilahinin doğruluğuna şahit olduklarını burada anlatıyor. Efendim 167. ayet-i kerimede innellezîne keferû ve saddû an Hakikati kabul etmeyenler. Vahyi, Kur'an'ı Efendim kabul etmeyenler. Allah'a ait yollardan da yüz çevirendir. Camiye gitmez, cemaate gitmez, namaz kılmaz, şu yapmaz, bu yapmaz ama herkesten de en iyi doğru kendisi diyebilir ve Allah adına da bir şeyin geldiğine inanmaz. Peygamberlere inanmaz. Bunlar uzak bir sapıklıkla sapan insanlardır. Bunların geri dönüşü, tevbe etmesi iman etmesi mümkün değil Bunlar Çünkü o yolu tutmuşlar dinlerlediğine kefavaillaiyet diye bunu tariika gerçekten bu küfür yolunu seçenler kendisine ve etrafına zulmedenlere Allah bağışlayacak değil hiçbir zaman onlara bir doğru yolda gösterecek değil Bunlar ne camiye gidenler ne de efendim bir Müslümanı dinlenler Ne de bir hocayı, ne bir peygamberi asla Kur'an'a ait bir Efendim yol seçemezler, seçmezler. Allah da onları bağışlayacak değil, onlara bir hidayetçi, onlara bir yardımcı, onlara bir anlatan bir insan da göndermez. Çünkü artık onların işi bitmiştir, onların gideceği bir yer vardır diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de tarikat kelimesi var mıdır yok mudur derken, bazı tartışmalar yapılırken bu kadar burada, süre Nisa'da iki defa geliyor burada. Birisi nedir? وَلَا لِيَهْدِيهُمْ Sonra bir daha geliyor. اِلَّا تَرِيْقَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا İki defa, bir ayette iki defa. Yani sonra da ebedi olarak cehennemde kalma yoluna girecekler. Başka bir yolu yok. Onların yolu bu. Yani kötülükte o kadar ayak diliyor, direniyor, inat ediyor ki artık onların geri dönüşü mümkün değil. Mekani azabika Allah bu cezayı vermeye kadirdir. Onun için de çok kolaydır. Onlar Allah'la başa demezler. Allah'ın peygamberiyle, doğru insanlarla baş edemezler. Bu sapkınlık onların neticesidir. Cezasıdır. Ya yuhannasu kad caikumur rasulu bil hakki mir rabbikum. Ey insanlar. Burada muhatap olarak bütün insanları alıyor ve bütün insanlığa tekrar bir sesleniş lütfetmiş, kerem etmiş. Bütün insanları Rabbimiz ne yapıyor? Muhatap oluyor. Ey insanlar, uyanın artık. Ce hükmü resul bil hak'k min rabbikum. Rabbinizden sizi yaratan Allah'tan hak üzere gelen Kur'an ile ve doğru vahiy ile gelen bir peygamber geldi aranızda. Uyanın feaminu hayren lekum. sizin için hayır olur. İman edin. Ve tekfuru Eğer inanmazsanız, küfrederseniz fe inne lillâhim av semavati vel ard Yerde ve göktekilerin hepsi Allah'a inanıyor. Onun kulu ve ona ibadet ediyor. Siz kimsiniz? Yani bütün varlıkların yanında 7 milyar insan nedir ki? Milyonda bir bile değil. Onun için Allah'a minnet ettiremezsiniz. Allah'a efendim baş kaldıramazsınız. Bunun da bir anlamı yok. Siz ne yaparsanız Kendinize yapmış olursunuz. Ve kâneallâhu alîmen hakîmâ. Allah her yaptığında bilerek yapar ve bilir, alimdir. Her yaptığı işte bir hikmet vardır. Başıboş ve tesadüfi bir şey yoktur. Hepsinde bir hikmet vardır. Ey insanlar diyor, peygamber size Rabbinizden hakkı, gerçeği getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki, Göklerdeki her şey, yerdekili her şey Allah'ındır, Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Efendim Tabii ki e, uzun olmasın diye de, tefsir dersimizi inşallah e, mümkün mertebe bu saatlerde ya da 5-6'ya kadar e, bir vakit içerisinde böylece e, canlı olarak yaparız. Katılmak isteyen kardeşlerimize de duyurursanız. Birlikte böylece bereketli Kur'an-ı Kerim'in feyizinden, nurundan istifade ederiz ve güzel bir vakit geçiririz inşallah. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti üzeriniz olsun sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm.